Efendim bugün Düzce depreminin 20. yıl dönümü ve şimdi telefon hattımızda Düzce'den hukukçu arkadaşımız Ayşegül Şenol Can var. Onunla bu 20 yılı e, konuşmaya gayret edeceğiz. Ayşegül merhabalar. Merhabalar Gülhan Bey. Evet Elvan'la birlikteyiz. Merhabalar programda. Ayşegül. Merhabalar. merhabalar Ayşegül. Evet 20 seneyi devirdik. Yani 20 seneyinin e, bir özetini e, rica edeceğiz senden. Özellikle de bugün geldiğimiz noktada e, ne durumdayız Düzce'de. E, bunları e, dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Tabii ki. E, öncelikle tabii bu e, 17 Ağustos depreminin hemen ardından yaşadığımız ikinci büyük depremdi. Üç ay bile yok arasında. 17 Ağustos, 12 Kasım aynı yıl içinde meydana gelen arzı iki deprem. Ee, Ve yaklaşık büyüklüklerde. Yaklaşık büyüklüklerde yani 7.4 e, Körfez depremi, Tabii. Düzce depremi de 7.1 7.2 evet. Birisi 45 saniye sürdü Birisi 30 saniye 30 evet. ee, Sonuç olarak e, Binaların tabii ki 17 Ağustos depremi sonrası Almış olduğu bir kısım e, Hasarlar vardı İnsanlar evlerine girmek istemiyorlardı Ancak o zamanın e, Bolu valisi Ki o zaman il değildi Değildi 11 Kasım depremi sonrası il oldu ve her iki karmışı birlikte yaşadı. Zorla insanları evlerine sokmaya yönlendirdiler ve birçok insan da bu nedenden dolayı hayatını kaybetti, sakat kaldı ve çok ciddi zararlar yaşandı Bir gün arayla değil mi? Tabi tabi. Evet. Yani bir hafta öncesinde başlamışlardı insanlar işte. Çadırlarda e, geçici kendilerine göre oluşturdukları barınma olanaklarında geçiriyorlar zamanların. Çünkü korkuyor insanlar evlerin durumu meçhul. E, doğru düzgün bir hasar çalışması yapılmadığı kanıt vardı herkeste. Ancak e, birçok insanı bu nedenden dolayı kaybettik. Benzer olayı aslında Van'da ve depremlerinde tekrar yaşadı bu ülke. E, yani Maalesef. aradan bir 12 yıl geçer geçmez. Ee, çok fazla bu konuda yol alamadığını gösteriyor ülkenin afetlerle baş etme konusunda. Orada da e, gene e, benzer açıklamalar vardı Evlerinizi sağlam girebilirsiniz gibi ama biliyorsunuz orada da başka türlü bir facia yaşandı. Evet. Hemen e, Aykut Barka hocamızı da anmak isteriz. Tabii e, Aykut e, hoca e, düzce depremini önceden haber veren bir bilim insanıydı. Fakat onun uyarıları da dikkate alınmadı maalesef. Evet. evet. E, 17 Ağustos sonrası bildiğim kadarıyla gölyeka da sona ermişti. Oradaki kalıcı konutların zeminle ilgili e, incelemesini yaparken e, yaptığı bir açıklama vardı. 6.8 veya 6.9 büyüklüğünde bir deprem öngördüğünü belirtmişti. E, umuyoruz ki e, rahmetle anıyoruz öncelikle kendisini. Böylesi ilkeli ve e, etik değerlere sahip bilim insanları yetişir ülkemizde. E, şimdi e, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremimiz üstüte gelmiş. Tabii ki çok ciddi Sıkıntılar yaşattı. Ardından il oldu düzce. Bir il yapılanması oluşmaya başladı. Ancak bugüne kadar geldiğimiz noktada tabii ki çok şey yapıldı. Yani yapılanlar yapılmayanları anlatmak programı süresini aşar. İşte kalıcı kontlar yapıldı. Geçici barınma olanakları vardı. İnsanlar onlardan yavaş yavaş kalıcı kontlara geçtiler. Ancak o günden bugüne hala daha Sözümlenemeyen bir kısım sorunlar var. O da şudur. Ee, öncelikle şehirlerin imar planları konusunda hala daha ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. İkincisi orta hasarlı, at hasarlı, her neyse. Ancak depremden sonra ayakta kalan binaların e, sağlam, güvenli ve e, iskan edilme eleştik olup olmadığı konusunda ciddi endişelerimiz var hala daha. Bunu aşamadığımız sürece sanıyorum bir sonraki depremede hazırlıklıyız diyemeyeceğiz. Ee, Ayşegül Hanım şimdi e, dün... E... HaberTürk internet sitesinde düzce ile ilgili hakikaten çok güzel, uzun kapsamlı bir şey yazı yayınlandı. Siz de herhalde evet. sizin de katkınız var anladığım kadarıyla o şeyde evet. yazının evet. hazırlanmasında. Eyvallah. Orada şöyle bir şey var diyorlar ki, Düzce'deki yapı stonun yüzde yetmişi yenilendi. Bu yüzde yetmiş yenilendi deyince bu 20 sene önce orta ve hasar hafif hasar almış olan binalarla hani karşılaştırdığımızda diyeyim bu bir ilişkilendirme yapmak mümkün mü yani bu binalar hala yani, yenilenler arasında yok mu? E, bu hesaplama veya hatta yapılan açıklamanın bilimsel bazı verilere dayanması lazım ancak öyle bir e, bilimsel veriyle hazırlandığını düşünmüyorum. Anladım. Zaten 12 Kasım Depremi ve 17 Ağustos depremi Türkiye'de inşaat yapma yapı yapma konusunda bir kısım önemli değişikliklere yolaştı. niye Neye ulaştı Örneğin biz daha önce zeminle ilgili hiçbir bilgi sahibi değildik. Aslında şu anda zemin denen şey her bina anlamında yapılması gereken bir mecburiyet haline getirildi. Bu aslında e, yapı yönetmelikleri değişti. En son 2019'da yayınlandı biliyorsunuz. Evet. Yani e, inşaat ve yapı yapma konusunda bir kısım yol alındı ve 12 Kasım sonrası yapılan binaların büyük bir çoğunluğunun e, sağlıklı, güvenli konut olmak ihtimali üzerinde daha iyimseriz en azından. Ancak. Depremde ayakta kalan binalarla ilgili ise biz bunu söyleyemiyoruz. Çünkü eski yapı yönetmeliklerine göre yapılmış. Hatta bugün baktığınızda ruhsat alma tarihleri itibariyle ki çoğu ruhsatsız da olabilir bu yapıların. Ekonomik ömrünü tamamlamış binalar, bırakın depremi veya başka bir şeyi binaların bilimsel anlamda ee, ekonomik ömrünün tamamladığı e, nazara alındığında geldiğimiz noktada kaç tane binanın e, orta hasar, e, tamiratı gördüğü noktasında da e, parmaşalar var. E, evet. Ne oldu? E, aslında 7269 sayılı yasaya göre bu binaların onarım ve tadilatı yapılıyordu. Ama daha sonra biliyorsunuz 6306 sayılı bir yasa çıktı. Evet afete maruz olanlarda yapılacak yapılarla ilgili. Şimdi aslında bu aynı zamanda hem depremden zarar gören insanlar için ve bu şehirde yaşayan insanlar için hem de bizi yöneten belediye, varilik gibi kurumlara yönelik ciddi de fırsatlar sunuyor. Yenilenme ve sağlamlaştırma açısından. Buradaki olanakların büyük bir çoğunluğu bilinmiyor ve kullanılmıyor aslında biraz da şehirlerin yöneticilerinin bu yönde halkı yüreklendirmeleri ve bir ihtiyaç olduğunu dillendirmeleri sağlıklı güvenli yaşamanın herkes için bir gereklilik olduğunu uygulamaları lazım ki insanlar da bu konuda işte kira yardımı vesaire gibi bir kısım önemli şeyler var bu yasanın içerisinde. Bunlardan faydalanarak binalarının tamamen yenilenmesi ya onları güçlendirilmesi ilgili üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirebilirler. Şu kredi faizleri de var. Evet. Kredi imkanları da var aslında. İşte bütün bunları aslında bir şekilde e, kamuoyunun gündemine sokmak lazım. Ve bunu hani bu programlar benzer e, e, günler itibariyle sık sık tekrar etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, ben Çünkü şu... Geldiğimiz noktada Bunları açmak için 17 Ağustos, 12 Kasım sonraki mevzuata göre daha güçlü bir mevzuat var şu anda. Elinizde. Bir de onun ötesinde benim anlamadığım şöyle bir durum var. Şimdi bu binalar 1999 depreminden, 12 Kasım depreminden sonra hasarlı olarak tespit edilmiş. Az hasarlı, orta hasarlı evet. falan fark etmez. Ama hasarlı depremler. Bunlar demek ki riskli binalar. Yani e, birdenbire bu e, afet bölge, e, riski olan taşıyan bölgelerde de kentsel dönüşümle ilgili yasanın zaten içerisine girmiyorlar mı? Belediyeler bunu e, bu şekilde e, değerlendirip doğrudan e, dönüşüm içerisine alamıyor mu? Ya da vatandaşlar bu konuda e, yönlendirilmiyor mu? Be benim kafamdaki sorular bunlar açıkçası. Bildiğim kadarıyla e, tabii ki bu konu çok daha e, derin incelemeye gerektirir. Ama belediye de isterse semkonda işleyişler yürütebilir. Evet. Beğendim. Yani çünkü e, belediyenin bırakın şeyi 1.306 e, sayılı yasayı imar kanundan gelen yetkileri var. Sağlık güvenli konut olduğuna inanmadığı e, binalar yapılarla ilgili gereken tedbirleri derhal almak zorundadır zaten. Ancak bu konuda e, bir e, 12 Kasım sonrası Orta sahada binaların onarım konusunda girilen bir yol var ve bu yolu bir şekilde tamamlayamadık biz. Bunu bir şekilde e, yeni mevzuatla çalışmak lazım, başka başka yollar üretmek lazım. Çünkü sonuçta e, bir şehirdeki binaların sağlık güvenli olması her şeyden önce belediye ilgilendirir. Niye biz bu yol, noktaya, nasıl bu noktaya geldik derseniz de, Zaten mevzuatını işaret ediyor. Deprem sonrası açtığımız çok sayıda deprem sorumluluk davaları vardı, kuki sorumluluk davaları vardı ve hepsinde belediyenin eylemsizliği sebebiyle ortaya çıkan kusurluna işaret ederek bir sorumluluk talep ettiği idare mahkemeleri ve danıştay. Sonuçta belediyeler o kentte yaşayan herkesin can güvenliğinden yapı anlamında sorumlu. Bu sorumluluk nereden geliyor? İmar e, İşat ve İskan ruhsatı verme sorumluluğundan geliyor. Şu anda mesela yapı denetim firmaları yapıyı denetliyorlar ancak ruhsat veremiyorlar. ruhsat verme yetkisi e, belediyelere ait ve anayasal bir yetki bu. Hatta o arada PM bürolarına bu ruhsat verme işinin de e, devriyle ilgili bir kısım yasal düzenlemeler yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Hayır dedi belediyelerdir. Ee, bu işin e, muhatabı ve sorumlusu. Dolayısıyla bir yapı denetimi anlamında kamusal sorumluluk tarif edildi. Ee, 17 Altyazı Sosyal İklası'nın depremleri sonrası ve bunu bütün belediyelerinde biliyor ve bu endişeyle e, programlarını bundan sonra yapacakları işleri mutlaka düzenlemeleri lazım. Evet. E, bu e, en son bu e... Elvan'ın da bahsetmiş olduğu Habertürk'teki araştırmada 18 katlı binalardan bahsediyorsun. Ve biz evet. senelerce bu konu üzerinde yayın yaptık yine sana bağlanarak. Evet. Halbuki belediye başlangıçta bunu sınırlamıştı diye hatırlıyorum. Tabii. Tabii. Onu da kısaca bir aktarabilir misin acaba? Tabii ki. Şimdi... Biliyorsunuz iki deprem sonrası tüm şehirlerin, deprem geçen şehirlerin imar planları askıya alındı ve yeni bir plan yapıldı. Evet. O zamana kadar ki yapılan imar planlarında bir sayfadan ibaret olan e, zemin etütleri çok ciddi ve e, hatta e, Pembe Kürtüsü, MTA falan bu ciddi kurumların da katılımıyla yeni bir zemin etütü yapıldı Düzce'de imar planına attık, teşkil edecek nitelikte. Evet. Bu imar planlarına göre kat sayısı önemli bir bölgede iki katla sınırlandı. Ancak tabii ki e, uzun süre imar planlarının yapılmasını bekleyen vatandaşın e, bir imar baskısı oluştu belediye üzerinde. E, bir an önce e, kontlarımızı yapalım, bir an önce evlerimize geçelim şeklinde. Daha sonra bu kat artışı şekline dönüştü bu imar baskısı. Bu baskılara dayanamayan belediyede e, kat sayısını önce üçe sonra dörde çıkarttı. Ancak Düzenin üniversitesinin olduğu bir bölge var, Konrak dediğimiz bölge. E, nis e, nispeten daha sağlam zemini olduğu işaret edilen bir bölge. Ancak Düzenin zemini biliyorsunuz dağlardan gelen abiyon topraklarla oluşmuş çok gevşek bir zemin ve deprem risklerini büyütüyor. O ise e, daha az riskli bir bölge olduğu işaret edildi. Biz bunu ne zaman öğrendik? Züce'nin kalıcı konutlarının yapılacağı yer seçilirken öğrendik. Ancak tabii ki e, 18-20 katlı veya 15 katlı bina yapma kültürü e, ve bunu denetleyecek bir e, belediyenin dahi imar e, bölümünün bu yeterlikte olup olmadığı kuşkuluyken Türkiye'nin Yeniden de yüksek e, katlı yapılarla ilgili yapılacak bir yönetmelik dahi hala yokken böyle bir e, imal izni verilmesi ve bu binaların yükselmesi ki bunların içerisinde mesela kredi yurtlar kurumuna ait bir e, yurt binası da var e, bu ve buna benzer yapıların orada hala daha e, yer alıyor olması bize için bir endişe Üstüne o bölgede. Yalnızca kat sayısı ve bina yapma ile ilgili at yapı ile ilgili de çok ciddi sorunlar çıktı. Yani bu orada yapılan ilave ima artıdanları ile ortaya konan bir ee, kat sayısıydı. E, kat sayısını yapmayı beceremediğimiz gibi e, at de ona göre oluşturamamışız ki çok sayıda at sorunu yaşanıyor. Kanalizasyonu taşıyor, içme suyu sıkıntısı yaşıyor oradaki insanlar. Sonuçta... E, bu tarz bina yapımı konusunda yeterli bir e, yapı denetim e, hizmeti verip vermeyeceği kuşkulu bir belediyenin böyle kararların altına imza atması gerçekten bizim için endişe yaratan bir durum şimdi biz genellikle bu kentsel dönüşümle şeyine oraya geri döneceğim. Kentsel dönüşümden bahsederken İstanbul'daki uygulamalar üzerinde konuşuyoruz hep bu programda. Ne yazık ki Anadolu'da bu anlamda yapılan çalışmalar konusunda çok fazla bilgimiz yok. Düzce'de evet. bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Biraz önce biraz bahsettiniz ama o, o konuda biraz da bilgi alabilir miyiz? Yani zemininin kötü olduğu belli olan ve ciddi olarak deprem riski taşıyan bir bölgede kentsel dönüşümle ilgili olarak hani bir belediyenin yaptığı çevre çev bakanlığının bir uygulaması var mı? Şimdi bir tane belediyenin yaptığı bir uygulama var. O bölgede e Valiliğe yakın e, şehrin tam merkezinde işte bir alışveriş merkezi falan var o bölgede. Anıtak dediğimiz bölge. O bölgede daha çok e, çok hisseli taşınmazların olduğu, mesela bir parselde 100 tane hissedarın olduğu falan e, bir bölgeydi. Orada aslında yapıların e, risklerinden ziyade İmar e, görüntüsü itibariyle ki oradaki vatandaşların büyük çoğunluğu da roman vatandaşlardı. E, o nedenle yapılmış olan bir kentsel dönüşüm uygulaması var. Bu belediyeler kanununa yani, bağlı olarak yapılan kentsel dönüşüm mü? Afet kanununa geliyor. Af, yok değil belediyenin şey 73. Madde, belediye maddesi maddesinden yola çıkarak yapılan bir kentsel dönüşüm hı hı. Ee, idi orası, uygulaması idi orası. Şimdi gene e, bu sefer hani Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu e, karar ile kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bir e, uygulama hala daha devam ediyor. Ancak neticesi konusunda oraya ne yapılacağız stadyumun e, işte bir kısım sanayi dediğimiz e, E5 e, şey üzeriken iken bu şey yapı, otağan yapılmadan önce çok sayıda e, aracın gelip geçtiği ve kazalar olması sebebiyle çok ciddi bir e, küçük sanayi gibi bir şey vardı bölge vardı düzenin girişinde o bölge hala daha varlığını sürdürüyor ancak orada da gene benzer e, malikliğe ilişkin sorunlar var e, binalara ilişkin sorunlar var. E, Orayı bir bütün halinde dönüştürmek için bir çalışması var belediyenin. Ancak ne yapılacağı, nasıl yapılacağı konusunu toplumla paylaşmak, onlarla bir oturup çözüm üretmekten ziyade her gelen belediye başkanı bir proje gösteriyor bize. O proje şu anda rafa kaldırıldığı söyleniyor. Ancak henüz daha tamamlanmış değil. Ayşegül, bu depremden sonra, düzce depreminden sonra Düzce'de iki farklı konut üretimi gerçekleştirildi. Birisi evet. Başbakanlığa bağlı dünya, e, proje yönetim birimi tarafından e, yapılan konutlar. E, evet. Dünya Bankası kredisiyle yapıldı. Bu Başbakanlığa bağlı proje yönetim birimi sonradan İstanbul'a geldi. E, İstanbul evet. için bir proje koordinasyon birimi haline dönüştü. Düzce'de ikinci olarak da TOKİ tarafından yapılan e, konutlar e, söz konusuydu şimdi aradan 20 yıl geçti ve bu binaların e, durumu da aslında merak ettiğimiz konulardan birisi e, nedir bu depremden sonra gerçekleştirilen konutların durumu şimdi aslında 7622 tane e, bina yapıldı bunların bir kısmı sizin dediğiniz gibi küçük bir kısmıydı proje uygulama birimi tarafından evet. yapıldı 7000 bin konutuysa Bayındırlık Bakanlığı doğrudan davet üsülüğü çağırdı, müteahhitleri eliyle yaptırdı. E, bu alana biz kalıcı konutlar e, diyoruz, e, mahalleler ayrıldı ama hala daha herkesin dilinde kalıcı konutlar olarak biliniyor ve geçiyor. Oradaki e, yapılar e, nispeten havası çok temiz, e, yeşil alanları çok geniş ve güzel e, planlanmış bir alan. Binaların konumu, oturtulması, mimari tasarımı çok güzel ama yapımdan gelen bir kısım sıkıntılar var. Sık sık bunları konuşmuştuk sizinle. Doğru. Şu andaysa ulaşım konusunda, merkez ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılar sebebiyle çok ilgi gören bir alan diyemeyiz ama tabii ki e, hak sahipleri hala da kullanmaya devam ediyor. Hak sahiplerinin büyük çoğunluğu merkezde yeni konutlar edinerek oraya Taşınmak ve oradaki evlerini kiralamak suretiyle e, hayatlarına devam ediyor e, buradaki konutlar. Ancak e, o konutun da kendi içinde sorunları var. Çok ciddi bir nüfus barındırıyor tabii 30 üzerinde bir nüfus. E, ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar dediğim gibi oranın cazibesini azaltmakla birlikte e, hala daha birçok kişi, bir, bir kişi tarafından severek ve istenerek kullanılan alanlar ancak e, tabii ki gerek bu alan içinde gereksiz seçtiği başka alanlarda TOKİ bizce e çok fazla konut yaptı. E, bu depremden e, 4-5 yıl sonraya sabit ediyor. O alanlarda da gene e, yaşam devam ediyor. Ancak tabii ki e, binaların yapımdan gelen sıkıntıları da hala daha var, e, yok diyemeyiz. Sonuç itibariyle Düzce'de daha ise yaşanan çok ciddi bir konutlaşma söz konusu oldu. Bu yapılan konutlarda daha çok gene verimli tarım arazileri üzerinde ve yeni açılan imar alanlarında yapıldı. Şu anda çok ciddi bir konut stoğu var Düzce'nin. Evet nüfus artış oranı konusunda bir bilgi var mı acaba? şöyle diyebiliriz şu anda mesela... yüzce merkkezin nüfusu 180 bin deprem sonrasında ise 65 bin falandı yani yaklaşık olarak üçmesi e bir artış var durumda bir e, göç aldığı da tabii ki söylenebilir. Ancak bu çok nitelikli bir göç olmuyor maalesef Düzce açısından. Peki, e, şeyde, gene o yazıda da birazcık e, Ticaret Odası Başkanı'nın galiba bir ifadesi var. E, şey e, Ekonomik faaliyetler arttığı e, söyleniyor <gülüyor> deprem sonrasında. E, bu doğru mudur? Yok, maalesef öyle değil. Aslında Düzce... E, yani i̇nsan yapısı itibariyle girişimci işte e, daha çok esnaflığa yatkın e, tarımdan gelen gelirlerini esnaflığa dönüştüren bir yapısı vardı e, öncesinde ancak deprem sonrası yapılan e, yardımların büyük bir çoğunluğu dışarıdan gelen e, yatırımcıya yönelik olduğu için organize sanayi bölgeleri işte yatırımda öncelikli bölge ilan edilmesi gibi durumlar sebebiyle şu anda insanların büyük bir çoğunluğu fabrikalarda e, işçi olmak zorunda kalıyor. Yalnız bu konuda bir dönüşüm yaşayamadığı için onu da çok beceremiyor. Ciddi manada bir e, çok sayıda esnafın iş yerini kapatması söz konusu e, ve dışarıdan gelen sermayenin de zaten merkezi İstanbul, GÜJV yalnızca bir e, emek ee, anlamında alışveriş oluyor. Onun dışında çok fazla bir alışveriş olmuyor. O nedenle de Düccü'deki gelirin artması bir aksine Düccü'deki insanların alım gücünde ciddi bir azalma olduğu kanaatindeyim. Hani bunu ölçecek olan yer mutlaka ki e, ticaret odasıdır ancak onun da çok bu konuda e, sağlam, belirli e, istatistiksel bilgilere dayanan bir araştırması olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunu biz nereden anlıyoruz? Örneğin e, Türkiye'de ciddi bir eğitim ve sağlık konusunda e, deprem öncesiyle karşılaştırdığımızda bir nitelik e, azalması söz konusu. Eğitim kurumlarının fiziki anlamda binalarına geç kavuşması bunun e, en önemli sebeplerinden birisi. Ama bir başka önemli sebebi de e, nitelikli insanların düzcenin dışına gitmesi ve kalan nüfusun da eğitimden çok fazla bir beklentisinin olmaması aslında. E, mesela sağlıkla ilgili çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Çünkü burada nitelikli e, uzman doktor e, tutmakta e, uygulanan sağlıkla ilgili potifalar sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çok sayıda insan düzcede bu yıl içerisinde kat krizi geçirmek suretiyle hayatını Kaybetti. Tabii ki kalp krizi önemli bir sağlık sorunudur. Ancak yeterli müdahale yapılamadığı için yolda bir başka yere sevk edilirken hayatını kaybetti insanlar. Ve bu nedenle de ciddi bir e, ulusal da yansıyan bir kampanyası vardı bir ara. E, hastaneleri çok zor ulaş, Hastane binalarımız çok uzun zamanlarda yapıldı, tamamlandı. Yani bütün bunların hepsi bize bazen işte yaşamsal bir yaşamsal bir sıkıntıya yol açıyor. Bazısı ise işte eğitimle ilgili vesaireyle ilgili çok ciddi eksikler yaşamamıza sebebiyet veriyor. Peki İstanbul'da son zamanlarda çok gündemde olan bir şey var, söylem var. Bir defrem seferberliği yaratmak. ve Düzce'de yani şu veya bu şekilde tarih boyunca ciddi olarak deprem riski altında yaşamış, işte büyük depremler yaşamış bir yer. Bu konuda bir böyle bir seferberlik düzenlenmesi Hatta da en azından bir konuşmacım da söyledi, Sedef Hanım'ın söylediği gibi de bir acilen yol haritası çıkartıp da bunun üzerinde bir planlı, programlı bir çalışma yapma gibi bir girişim var mı? Yoksa şey o o şey olacağına bırakmak yani bir sonraki anda, depremi görmek mi? E, bu konuda çok ciddi bir e, çalışma yapıldığını söylemek mümkün değil e, çünkü depremden e, hemen sonra e, çok değerli zamanlar oluyor işte insanların e, öğrenmeye en açık oldukları eğitim vesaire gibi faaliyetlere hemen katılmak istedikleri dönemlerdir ama baktığınızda 20 yıl sonra artık bu istek insanlar azalıyor. Tabii ki insanlar yaşadıklarını unutmuyorlar. Ancak o ilk zamanlardaki aciliyet ve gereklilik hissedilmiyor. Kurumlar açısından baktığınızda da böyle bir seferdarlık olmasını e, olduğunu veya böyle bir çalışmanın yapıldığını gösterir. Herhangi bir işarete rastlamak mümkün değil. Ancak e, şu bir gerçek e, bir İki depremi yaşayan bir ilim insanları olarak tabii ki hiç deprem yaşamamış, İstanbul gibi çok büyük bir metropoldeki yaşayan insanlarla bir bilgi alışverişi ve bir deneyim paylaşımı yapmak konusunda çok ciddi bir e, işte görebiliriz aslında. Çünkü e, yaşamayan insan için yalnızca üzlediği bir şey çok fazla hayatında bir değişiklik yaratmasına sebebiyet vermiyor. Halbuki yaşayan insanlarla bir bilgi alışverişi olsa. İnsanlar neyle karşılaşacaklarını, deprem anında, deprem sonrasında ve öncesinde neler yapmaları gerektiği konusunda bir bilinç yükselmesi gösterebilirler. Bu anlamda bir aslında katkı ve fayda sağlamak mümkün olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, bir de Düzce'de yasaya göre hak sahibi olmayan yani kiracılar evet. diyelim, onların kurdukları bir kooperatif vardı, Umut Kooperatifi evet. ve Umut evet. evleri inşa etmek üzere oldukça ciddi gönüllü destekler de aldılar. Evet. Bunda durum nedir? Gerçi bunu Düzce Umut atölyesi adresinden bulmak mümkün ama son son durumu e, nedir? E, Konutların yapımı devam ediyor şu anda. E, çok ciddi bir yol aldılar. O da şudur. E, biliyorsunuz ilk başta bu çalışma başladığında depremden sonra hasarlı binalarda geçici barınma olanaklarında yaşayan ama hak sahibi olamamış, kiracı olarak depremi yaşayan insanlarla çalışmaya başlamıştık. Evet. Çünkü bizdeki hak sahibi sistemi diye bir sistem var 7269'da konut sahiplerine ev sağlanıyor veya hatta kredi sağlanıyor kalıcı konut yapmak veya kredi vermek suretiyle bu insanların durumu ne olacak diye uzun zaman kamuoyunda bir çalışma yürütmüştük. Bu çalışmanın sonucunda bir kooperatif kurdu arkadaşlar ve bu kooperatifte altı tahsis edildi. Ancak dar gelidi ve yoksullara ee, Bersin talep ettiğimiz bu çalışmada yalnızca partisi işi görmüyordu. Aynı zamanda kredide sağlanması gerekiyordu. Gerekiyor, evet. Bir kısım e, gönüllü destekler ve e, buradaki hak sahibi olacak olan arkadaşlarımızın e, kendilerince oluşturdukları tasarruflarla belli bir yere kadar gelindi. Ancak e, bir kredi ihtiyacı olduğu için top İdaresi'ne müracaat ettiler. top İdaresi Taleplerini reddetti. E, bu talebin reddi üzerine bu idare mahkemesine dava açtı arkadaşlar. Davaları kabul edildi. Mahkeme kararının uygulanması ile ilgili yaptıkları talepte uzun süren müzakereler sonucunda da bir kredi e, sağladı artık TOKİ bu, bu arkadaşlarımızı ve evlerini yapmayan şu anda devam ediyorlar sanıyorum. Ki, bu önümüzdeki yıl yaz aylarında artık konutlarına yavaş yavaş geçmeye başlayacaklar. Bu konut projesi biliyorsunuz Habitat'ın e, da da finalist olan e, bir konut projesiydi. Ankara e, Batı kentten sonra ilk defa Habitat'ta bir e, Türkiye'den kont projesinin finalist olması söz konusuydu. Bu anlamda yaptıkları iş gerçekten çok değerli ve örnek alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de ödül kazandı herhalde değil mi? Tabi tabi hafifat evet. bir e, katılımcı konut yapma modeli anlamında e, dünyadaki e, ilk 10 projenin içerisine girdi. Evet. Vallahi bu, e, çok aslında, güzel bir şeydi evet. Hı -hı. E, ben şeyi söylemek işte bir 20 sene geçti bir jenerasyon gitti <gülüyor> e, biz hala e, bu konutların yapılmasından söz ediyoruz. O da bir acı gerçek galiba değil mi? Evet. Tabi ki. Hatta... Yani 8 yıl süren bir mücadele sonucunda zaten gelinen noktayı tarif ediyoruz şu anda biz umut evleri anlamında. Aslında bu işlerin çok daha mesela ilk 5 yılda falan tamamlanmış olması gerekir. Ve yapılanma konusunda çok önemli bir e, kont yapma sistemi tarif eden böyle bir çalışmanın aslında çok değerli bulunması ve mutlaka desteklenmesi gerekiyordu. Halbuki bu anlamda çok ciddi e, destekten ziyade olmaması için yapılan çalışmalarla mücadele etmekle geçti bu sürecin kendisi. E, tabii ki bizde her şey çok yavaş oluyor. <gülüyor> e, bir kısım e, olumlu ve şu anda belki de e, 12 Kasım öncesine baktığımızda Türkiye'de yapı yapma süreçler arasından bir farklılaşma söz konusu. Ancak bu tabii ki çok yavaş. Evet. Ee, daha hızlı olması gerekiyor. Daha süratli olması gerekiyor. Ancak yeni yapılan değişiklikler ve bu e, işte 636 sayılı yasa kapsamındaki haklardan faydalanabilmesi için ki bu mesela şöyle bir şeyi tarif ediyor aslında. Önceden önlem alma kültürünün e, aslında nasıl okumak isterseniz bir şeyi öyle okursunuz. Ben öyle okumak istiyorum. Bu 7269 gibi deprem olduktan sonra yapılanlardan ziyade deprem olmadan AFET'e maruz olanların dönüştürmesine yönelik bir yasa. Ama insanların mutlaka bu tip e, fırsatlardan faydalanabilmesi için örgütlenmesi gerekir. Çünkü bu aynı zamanda sermaye şirketlerinin eline geçip kötü ve rant amaçlı da kullanılabiliyor ki örnekleri çok fazla. fazla evet. Aslında AFET'e yönelik dönüştürme konusunda örgütlenmiş bir toplumun bu yasayı iyi kullanabileceğini düşünüyorum ben hukuk evet, e, ortası tamamıyla size katılıyorum bir şey sormak istiyorum son, e, bu umut e, uygulaması ve de bunun hukuksal süreci e, ileriki şeylere hani e, karşılaşılabilecek afetlerde bir e, şey örnek, e, örnek, teşkil, örnek teşkil edecek mi yani hukuksal e, anlamda orada benzer bir mücadele vermeye gerek e, kalmayacak Hı. mı bu yasam e, mecburiyettenle getirilmiş e, bir uygulama değil, ancak bir emsal teşker uygulamalardan yola çıkarak örgütlenmiş insanların bir araya gelerek yaptığı bir. Ve çok ciddi gönüllü destekler de aldılar değil mi? Şehir plancılarından ki, mimarlardan, mühendislerden tabii, bila bedel. Mimar mühendislerin çok ciddi bir desteği vardı ki bu zaten binanın yapımı konusunda kullanıcısının bize katılımıyla yapılması bu yapıları değerli kılan şey ancak mesela hani bu kiracılarla ilgili yaptığımız çalışma bizim e, biz ve bizim gibi deprem dernekleri neye ulaştı diye şöyle bir düşüncek olursak örneğin e, Ban depreminde e, kiracılara da yaklaşık 900 tane konut verilmesine sebebiyet verdi. Yani bu evet. bir yasal mecburiyet haline değil de bir uygulama e, uygulama şekline dönüştü aslında. E, ancak mesela e, Kocaeli'deki e, Depremzizler Derneği çalışması sonrasında da e, TOKİ e, depremzizlere e, bir e, artı tahsis etmek suretiyle yapım aşamasına da katılmalarını sağlamak suretiyle konti teslim etti. Aslında bunlar e, çoğalırsa e, bunların artık konuşulduğu değil, kendilerinden uygulandığı bir aşamaya geçebiliriz. Evet, 20 yıl sürmeyecek süreçler olacak herhalde o zaman. <gülüyor> tabii ki, tabii ki. Evet öyle evet. diliyoruz. Ayşegül sana çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hem teşekkür 20 yılın ederiz. özeti hem de şu anda hala devam eden sorunlara ilişkin oldukça evet. detaylı bilgi aldık. Evet. evet. E ben de sizlerin 25. yayın yılını kutluyorum. Umarım ince 25. yıllar görür hep birlikte. Çok teşekkürler, sağ olasın. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler ve kolaylıklar diliyoruz. İyi günler, iyi günler, i̇yi kolay gelsin. Sağ evet, müziğimizi dinliyoruz şimdi. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Elvan Tekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunmaya devam ediyoruz. Efendim bugünkü programımızın destekçisi Mehmet Remziçeli'ye evet. teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, birinci bölümde Düzce Depreminin 20. yıl dönümü nedeniyle arkadaşımız Ayşe Gülşenol Can'la konuştuk. Hukukçu arkadaşımız dün 12 Kasım İdi ve 1999'da gerçekleşen düzce depreminin 20. yıl dönümüydü. Ee, bugün enteresan bir gün Açık Radyo'nun yayına başlamasının da 25. yılına girdik. 13 Kasım 1995 günü Açık Radyo yayına Hı. başladı. Evet. Bir e, enteresanlığı daha var bugünün. E, çünkü programımızın Hazırlayıcı ve sunucularından Elvan Can Tekin'in de yaş günü. Evet, yani bugün yaş günlerini kutluyoruz ikinci bölümümüzde. Yıl dönümlerinde diyelim. Düzce'yi yıl dönümü olarak şey yaptık ya. Evet, yıl dönümü. Evet, ben zaten yaş günü derken ikinci bölüm diye belirttim. Orada tamam. iki tane şeyimiz var. Açık radyo'nun yaş günü ve Elvan Can Tekin'in yaş günü. Evet, efendim konumuz Nisa Şahin Karata. Açık Radyo'nun e, 25 yıllık e, önemli idari e, sorumluluk yüklenmiş olan e, arkadaşlarımızdan biri. Ve sanıyorum e, Açık Radyo'da idari bölümde e, bir de Atalay Şengül arkadaşımız var. Kesinlik. Evet, evet. E, o da 25 yıl öncesinden biri Açık Radyo'da çalışmaya devam ediyor. Aslında tabii biz programcılar en azından sesimizle sizlerin karşısındayız. Ama Açık Radyo'nun bir de idari işleri yöneten e, kadroları var. Aslında sayıları da çok azdır. E, ama bugüne kadar 25 yılı devirmemizin ...birçok güç koşulunun da altından kalkmamızı sağlayan ya arkadaşlarımızdır. Aslında hakikaten çok ilginç bir durum var burada. Çalışan sadakatinin çok yüksek olduğu bir kurum olduğu anlaşılıyor. Ben her ne kadar sadece beş yıldır buradaysam da... ...şöyle bir saydım işte sen de dahil olmak üzere toplam bayağı böyle bir önemli bir bölümü... 25 beş yılın başlangıcından beri burada yani. Evet doğru. Bu çok ciddi evet. bir çalışan sadakati. Nisa Hayır. hoş geldin hoş programımıza. Buldum. Aslında e, mekanın ev sahiplerinden birisin ama <gülüyor> programımıza hoş geldin. Çok teşekkür olun. ederiz. Ben şöyle bir 25 yıl geriye gidip e, hemen sana sormak istiyorum. Belki de senin 26 sene oldu. Evet 94. 1994'te evet, başladın. 94'ün 94 Ekim. Ekim ayında. Aa, o da e, çok enteresan. Yani yıl 26, işte... 26 yıl bir ay diyebiliriz. Evet. Değil mi? Evet, evet. Evet, bir yıl sonra da e, hemen yayına geçtik. Yayına geçtik. Bir de bu arada birkaç tane de bina değiştirdik, değil mi? Evet, biz Şişli'de başladık bir ofiste. Ee, sonra Şişli Camii'nin karşısında evet, küçük ki, bir ofiste. Küçük bir ofiste. Hı hı. Ee, sonra tekrar işte Elma Dağı'na taşındık oradan. Burası. Evet. Elma da Elmadağ'da Elmadağ'da başladık. geçtik. başladık. Evet. İdari ekibimiz de e, altıncı kattaydı orada. Altıncı ve dördüncü kat. vardı. Dördüncü katlardaydık. Vardı. Evet. Beşinci kat yayın. Evet. Beşinci katta yayın grubumuzu. Sonradan da buraya geldik. Evet. Sen e, 2013. Kurası. açık radyoda e, yaptığın işleri şöyle bir e, kısaca e, sıralayabilir misin? Yani bende bir e, bilgi var. Oldukça Geniş bir liste bu, bu. ama muhasebe işleriyle ilgileniyor. Evet, giriyorsun. evet muhasebe. Evet, onun dışında da idari birçok e, yükünde e, yani kaldırılmasında. Yani yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak muhasebe. Evet, idari kadroda e, tabii başta e, Meral Mutlu olmak üzere evet. e, 25 yıldan beri görev yapan e, aslında benim hatırladığım, bildiğim üç arkadaş değil mi? Sen, Atalay, Atalay Şengül ve Meral. Meral Mutlu. Onun dışında emekli ettiğimiz arkadaşlarımız var. Çok var. var. Onlardan da bir kısaca bahsedelim. Dilek Hanım, Dilek Epküler var. Evet. Onun dışında gene idari kadrolarda çalışan Yeşim arkadaşımız var. Şimdi Almanya'da. Yeşim Yalman. Yeşim Yalman, evet. Ee, çok var, o kadar çok ki. Ahmet iyi, Bey yani var. Şu an, değil, değil mi? Evet, evet. Ayrıca e, Açık Radyo'nun idari kadrosu. E, Kampanya döneminde, şenlik döneminde, açık radyo şenlikleri döneminde de e, birdenbire artıyor destek kampanyasında. Hı hı. Hem telefonlarımıza yanıt veren arkadaşlarımız, cool Center, evet, değil mi? <gülüyor> Ondan sonra e, bir de tabii e, bir sürü işimizi de gerçekleştiren, e, sonradan kayıtları yapan, e, değil mi? E, öncesinde de bütün destekl telefonlarla arayan arkadaşlarımız oldukça geniş bir evet, ekip, ekip oluşturuluyor Evet ama şu anda yani açık Radyo'nun... daha bu, başlamadı daha başlamadı o herhalde e, Ocak i̇şte Ocak'ta baş başlayacak. başlayacak değil mi hı hı. E, şu andaki açık kadro e, açık radyonun profesyonel kadrosunun toplam sayısı e, bilmiyorum kaç 27 28. Kaç kişidir? Yani yaklaşık 20 civarında. 20 civarında. Hı hı. Evet. O zaman eskisine göre daha da fazla yük işlenmiş vaziyettesiniz herhalde. Evet. evet. evet. E, tabii e, sabahki e, açık gazete programında da belirtildiği gibi e, özellikle e, yayın Teknik e, görevlisi olan arkadaşlarımızın önemli bir kısmı da açık radyoda programcı olarak da e, sahneye çıkıyorlar, Çıkıyor. mikrofonlara çıkıyorlar. Evet, senin soracağın herhangi bir şey var mı? Sen beş yıldan beri dedin. Ben, ben... Beş yıl oldu galiba. Ben tam bilemiyorum ama işte önce ayda bir derken falan yavaş yavaş gittikçe artıyor iş. Ee, şu anda artık her hafta aşağı yukarı çıkıyorum. İstanbul'un İstanbul <gülüyor> içindeysem İstanbul'daysa mutlaka çıkıyorum. Ee, açık Radyo öyle bir yer. Evet. Zaten çok güzel bir örnekte. Şey, e, Nisa'nın e, Hanım'dan gördük. Yani başladı mı gidiyor. Evet evet gerçekten. Ben Nasıl, e, ilk insan anlamıyor. Anlamıyor değil mi? Hakikaten evet, 25 yok. Eee Elma Dağ'daki yere genelde konuk olarak geliyordum ben o, o dönemlerde. Elma Dağ'daki yerdi personeli aynen burada da görüyorum ki birkaç sene oldu buraya geçelim oldu değil mi? 2013'ten evet. 6 senedir en azından o polis personelde de çok büyük bir değişiklik olmamış. Artık. Evet bu Ömer Madra'nın uh, tanımıyla suça iştirak. Yani ilk önce programlara davet ediyoruz. Hmm. Ondan sonra da bir müddet sonra programcı <gülüyor> uh, olarak başlatıp uh, suça tam uh, ortaklık oluyor. Yani öyle yarım yamalak <gülüyor> bir uh, ortaklık söz konusu olmuyor. Evet. E, yani Nisa'cığım e, önümüzdeki e, 25 yılda da <gülüyor> <gülüyor> umut ederiz. Birlikte çalışırız. Bunlarım. Evet. Yani e, özellikle e, şey e, senin e, ve İdari kadrodaki arkadaşların gerçekleştirdikleriyle çabalarıyla Açık Radyo e, hala ayakta ve evet. e, önümüzdeki dönemde de yepyeni bir takım projelerle e, çok daha devam kuvvetli edecek. hale gelip e, devam edecek diye düşünüyoruz. Tabi idari kadro dediğimiz zaman e, aklınıza e, gelebilecek her tür idari işi kastediyoruz. Aynı zamanda teknik görevleri de kastediyoruz. Yani işte e, kuledeki biricimizin e, şeyi e, e, ayakta durmasını sağlamak ki Hı. o da e, teknik müdürümüz e, Atalay tarafından gerçekleştiriliyor. Bu arada hemen e, haberler geldi. E, Didem arkadaşımızdan 25 Nisan 2011'de başlamışsın yayına. Öyle mi? Evet. <gülüyor> yani Baksana sekiz yıldan 8 yıl bahsediyoruz. Yirmi yedi evet. Nisan'da da ilk programın gerçekleşmiş. Bakar mısın işe? Evet, hakikaten sekiz evet. sene olmuş. Sene yani, olacak olmuş. Evet. Evet. yani sana da sekiz nice seneler. Ciddi ben e, de yani kadronun üçte birinden yani bütün yaşının <gülüyor> üçte birini burada <gülüyor> geçirmişsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet bütün e, arkadaşlarımıza e, çok teşekkür ediyoruz Özellikle de bizim e, programımızın devamını sağlayan e, camın arka tarafında da Feryal var ona da çok teşekkür ediyoruz yani bizim programlarımızın neredeyse yüzde 95'ini değil mi Belki de daha fazlasını e, Feryal gerçekleştirmiştir Sen de dinleyicilerimize bir merhaba de Lütfen Feryal Merhabalar. Sesim geliyor mu? Kulaklığımı alamıyorum. Geliyor, geliyor, Senin senin kaç yıl olduğunu merak ediyoruz. Ah, şimdi duyabiliyorum Evet. Sen, sen kaç, kaç yıldan beri açık 15 yıldır ben de. Buradayım. 15 yıldır. Çok güzel. Evet. Yani 25 yıl, 15 yıl. Eee <gülüyor> Ve sekiz, sekiz yıl. yıl, değil mi? Hmm. E ben de yirmi beş yıldır. Öylemiş. Yani benim e, açık radyoyla buluşmam e, yayın öncesindedir. Aa, evet. e, Nisan 1995'tir. Kamuya ee, açık ilk anonsu sen yapmışsın anladığım kadarıyla öyle mi? E, evet doğru. Doğru, yani doğru yani 13 e, Kasım tarihinde gerçekleşecek yayının e, saat 8'de ilk anonsu e, ben yaptım. E, aslında Açık Radyo'da yapmayacağım yegane iş programcılık idi e, başından beri öyleydi. Ee, ama e, deprem, her şeyi, deprem her şeyi değiştirdi hayatımızda önemli değişiklikler oldu evet. ve bizde e, altın saatler programını yapmaya başladık Onun, fakat öyle... yani bu düzce konuşması beni hayrete düşürdü hakikaten e, 20 yıl deyince e, ve yeni yapılıyor binalar işte e, inşaat devam ediyor filan denince hani hep biz şikayet ediyoruz depremden geç, sonra geçen 20 yıl içerisinde hiçbir fazla bir şey yapılmadı bir süre eksiklikler devam ediyor filan. Ama bu olay çok somut bir şekilde yani bir jenerasyon geçmiş, 20 yıl, bir jenerasyondan fazla demek. Çok. Ve hala orada işte kiracı olup da doğrudan hak sahibi olmayan insanların konut sahibi olabilmesi için devam ediyor inşaatlar. Yani. Elvan inanmayacaksın ama bu program sırasında bahsetmiş olduğumuz hem Dünya Bankası kredisiyle gerçekleştirilen hem de TOKİ ile gerçekleştirilen ilk yapıların bulunduğu binaların bulunduğu bölgeye senelerce yol açılıp açılmadığını programımıza takip etmek zorunda kaldık Ben vakit olmadığı için Ayşe Gülşenola sormadım yani, ama hakikaten yani her, her yıl, 12 Kasım'da e, yol açıldı mı, asfaltlandı mı diye sormak e, as zorundayız. Asfaltlandı mı ulaşım evet. sorundan hala bahsediyoruz. Bah bahsediyor. Yani evet. Konutların olduğu yer iyi güzel falan diyorlar ama yol şey ulaşım sıkıntısı. Sonuç için insanlar gitmiyor. E, Yalova'da da çok farklı değil. Evet. Yalova'da birkaç tane toplu konut alanına gittim ben. Bu kalıcı konut alanına değil. Oralarda da aynı şekilde binalar yavaş yavaş çürümeye başlamış. Yani Türkiye'deki bina inşa kalitesi olarak baktığında zaten 20 yıl e, bayağı bir süre. E, bakımları da yapılmayınca hakikaten onların da hali bir felaket haline geliyor. Bir dahaki deprem için. Belki de hazırlık yapıyoruz ne yazık evet. ki. Ee, Nisa sana çok teşekkür ederiz. Sana ederim. bütün profesyonel e, açık radyo kadrosuna Açık Radyo'ya destek veren herkese evet. ve tabii ki programcılarımıza çok teşekkür ederiz. Bu 25 yıl boyunca Açık Radyo'nun ayakta kalmasını... Ki. ...sağladığınız için... ...ben hiç unutmam... ...ilk yaptığımız toplantılarda... ...Açık Radyo'ya ömür... ...biçiliyordu ve... işte ...acaba işte 3 ay yaşar mı... ...6 <gülüyor> ay yaşar mı falan gibi... E, ...bir takım tartışmalar... ...yapılıyor idi... ...ama 25. yılımıza... ...girdik... E, ...nice yıllara evet, diyelim... ...nice 25 yıllara. evet ...çok evet. teşekkürler ben canım teşekkür sağ olasın... Sağ e, ...Elvan Yoğun sana da çok teşekkür olsun. ederim... ederim ...çünkü... Ee, ...bizim Altın Saatler Programı'nın... ...başlangıç tarihi de... ...10 Ekim'dir. Hmm. 10 Ekim 1999'dur. Yani e, biz de 20 yılı... ...devirmiş Devirdik, vaziyetteyiz. Evet. Ee, durum böyle. Evet efendim. E, sevgili dinleyicilerimiz... E, ...bizim... Bu deprem ve afetlerle dolu programımıza sabır gösterdiğiniz ve bizi desteklediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz ve gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.